Şimdi geçersiz hale gelen bu anlaşma Fezare ve Mürre kabilelerinin liderleriyle yapılmıştı. Kureyş'in Gatafanlı üçüncü müttefiki ise Ebu Süfyan ve Süheyl'in Müslümanları Bedir'deki ikinci karşılaşmadan vazgeçirmesine karşılık rüşvet teklif ettikleri Nuaym'in kabilesi aşçaydı. Medine'de kaldığı sürece gördükleri Nuaym'ı çok etkilemişti.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 Oradan da ordunun kamp kurduğu yere gitti ve peygamberi görmek istediğini söyledi. Peygamber, ''Seni buraya getiren ne ey Nua'yim?'' diye sordu. ''O, buraya senin sözüne inandığımı açıklamaya ve hakkı getirdiğine şehalet etmeye geldim. Ey Allah'ın Resulü, bana ne emredersen emret. Senin emrettiklerinin hepsini yapmaya hazırım. Halkım ve diğerleri benim Müslüman olduğumu bilmiyorlar.'' dedi. Peygamber, ''Tüm gücünle onları birbirine düşürmeye çalış.'' dedi. Nuaim yalan söylemek için izin istedi. Bunun üzerine peygamber, onları bizden uzaklaştırmak için ne söylersen söyle. Çünkü savaş hiledir, dedi. Nuaim tekrar şehre döndü ve Beni Kurayza yerleşim bölgesine gitti. Yahudiler onu eski bir arkadaş olarak misafir ettiler ve onun için yemek ve içki hazırladılar. O, ben bunun için gelmedim, dedi.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 Daha sonra Nuaim, bir zamanlar arkadaşı olan Ebu Sufyan'a gitti. Ona ve yanındaki diğer Kureyş liderlerine eğer haber aldıkları kişinin kim olduğunu söylememeye yemin ederlerse verilecek önemli bir haberi olduğunu söyledi. Oradakiler yemin edince şöyle dedi. Yahudiler Muhammed'le yaptıkları anlaşmaya tekrar döndüler ve ona şöyle haber gönderdiler. Yaptığımıza pişman olduk.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 Geceyi soğuktan uyuşmuş bir şekilde geçirdiler. Şafakta birlikte rüzgar hızını azaltmaya başladığında Ebu Sufyan yüksek sesle bağırdı. Ey Kureyşliler! Atlarımız ve develerimiz ölüyor. Beni Kurayzalılar bize ihanet etti ve bize ele vermek üzere olduklarını haber aldık. Şimdi de gördüğünüz gibi rüzgar bizi mahvediyor. Artık bu yeri terk edelim. Ben gidiyorum. Bu sözleri söyledikten sonra devesinin yanına gitti ve devesine bindi.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 Daha sonra geri kalanları 200 atlıyla birlikte Halit ve Amr'ın getirmesine karar vererek kendisi de yola çıktı. Ordunun yola hazırlanmasını beklerlerken Halit şöyle dedi. Şimdi her akıllı adam Muhammed'in yalan söylemediğini anladı. Fakat Ebu Sufyan onun sözünü keserek, ''Herkesten çok senin böyle demeye hakkın yok.'' dedi. Halit ''Niçin?'' diye sordu. Ebu Sufyan, ''Çünkü Muhammed senin babanın şerefini iki paralık etti.''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 Huzeyfe, beni gördüğünde, dedi, beni yanına doğru çekti ve ayak dibine oturttu. Örtünün bir ucunu da bana uzattı. Daha sonra benimle birlikte örtünün içinde oturdu. Secde yaptı ve tekrar oturdu. Namazı bitirip selam verdikten sonra ona haberleri ulaştırdım. Bilal sabah ezanını okudu. Namazı kıldıklarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hendeyin ötesindeki ovanın bomboş olduğunu gördüler. Peygamber herkesin evine dönebileceğini söyledi.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 Fakat hiç kimse sese başını çevirmedi. Cabir, Beni Harise'yi yol boyunca izledi. Evlerinin önüne geldiklerinde yine bağırdı. Fakat kimse ona cevap vermedi. İkisi de peygamberin yanına döndüklerinde başaramadıklarını haber verdiler. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve yanında kalan arkadaşlarıyla birlikte şehre doğru yola koyuldu. Beni Kureyza Dinlenmek için sadece birkaç saatleri vardı. Çünkü öğle namazından hemen sonra Cebrail peygambere geldi. Çok güzel giyinmişti. Sarı, gümüş ve altın işlemeliydi. Gümüş ve altın işlemeli bir örtü de onu getiren katırın semerine örtülmüştü. ''Ey Allah'ın Resulü! Teslim mi oluyorsun?'' dedi. ''Melekler teslim olmadılar. Düşmanı kovalamaktan şimdi döndüm. Ey Muhammed! Gerçekten Yüce Allah sana Beni Kurayza'ya karşı çıkmanı emrediyor.'' Ben şimdiden onların yanına gidiyorum. Belki onları korkutabilirim. Peygamber Beni Kureyza yerleşim bölgesine ulaşana kadar kimsenin ikinci namazı kılmamasını emretti. Sancak Ali'ye verilmişti. Hendek'te Kureyş ve müttefiklerine karşı çıkan aynı 3000 kişi güneş daha batmadan tüm Kureyza kalelerini kuşatmıştı. Kuşatma 25 gece sürdü. 25 günün sonunda Yahudiler peygambere Ebu Lübabe ile görüşmek istedikleri haberini gönderdiler. Beni Nadir gibi onlar da uzun süreden beri evsin müttefikiydiler. Ebu Lübabe de bu ittifak sağlayan önemli liderlerden biriydi. Peygamber ona Beni Kureyza'lılara gitmesini emretti. Ebu Lübabe oraya vardığında ağlayan çocuk ve kadınlarla karşılaştı. Bu onun hain düşmana karşı duyduğu kini yumuşattı. Adamlar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 Ebu Bekir, ona vücudunun ruhunu temsil ettiğini, ilk önce ruhunu baskı altına alan kötü bir olay yaşayacağını, fakat sonra bundan kurtulacağını söyledi. Ebu Lübabe, direkte bağlı olduğu sürece bu kurtuluşun ümidiyle yaşadı. Beni Kurayza'ya gelince, Kaab onlara, nasıl olsa hepsi Muhammed'in peygamber olduğuna inandığına göre, onun dinine girip mallarını ve hayatlarını kurtarmayı teklif etti. Fakat onlar, ölümün bundan daha iyi olduğunu ve Tevrat'tan ve Musa'nın kanunlarından başka bir şey istemediklerini söylediler. Bunun üzerine Kaab, onlara başka çözüm yolları önerdi. Fakat hepsi kabul edilmeyecek nitelikteydi. Kuşatmanın başından beri Beni Kurayza'ların kalelerinde kalmakta olan Beni Hedil'den, Kurayza'nın erkek kardeşi Hedil'in soyundan gelenler, üç genç adam Kaab'ın öne sürdüğü ilk teklife taraftardılar.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 biz Tevrat'tan vazgeçmeyiz oldu. Bunun üzerine üç genç o gece Kurayza kalelerinden kaçıp Müslüman kampına sığındılar. Müslüman olmak istediklerini söyleyip peygambere biat ettiler. Beni Kurayza'lılardansa sadece iki kişi onların yolundan gitti. Bunlardan biri Amr İbni Suda, zaten başından beri peygamberle yapılan anlaşmayı bozmaya karşıydı ve resmen kendisinin buna karşı olduğunu açıklamıştı.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 Bugüne kadar onun nereye gittiği ve nerede öldüğü öğrenilememiştir. Peygamber onun hakkında, o inancı nedeniyle Allah'ın koruduğu bir adamdır derdi. Müslüman olan diğer adamsa Rifa İbni Semevaldi. O gece Yahudi kalelerinden kaçmış, askerlerin arasından gizlice geçip, Hazrec'in Beni Necar kolundan bir adamla evlenen peygamberin teyzesi Selma binti Kays'ın yanına sığınmıştı. Rifa onun evinde Müslüman olmuştur. Ertesi gün Ebu Lübabe'nin uyarısına rağmen Beni Kurayza'lılar kalelerinin kapılarını açtılar ve peygamberin adaletine teslim oldular. Adamlar elleri arkalarına bağlı bir şekilde kendileri için kampın bir tarafında ayrılan yere doğru gittiler. Diğer tarafa da kadınları ve çocukları topladılar. Peygamber kadın ve çocukları koruma görevini Beni Kaynuka'nın eski lideri olan Abdullah İbni Selam'a verdi. Silahlar Giyecekler ve eşyaları kalelerden getirilip bir yere yığıldı. Şarap ve mayalanmış hurma suyu kavanozları teker teker açıldı ve boşaltıldı. Evs kabileleri peygambere, bu eski müttefiklerine de Hazrec'in müttefiki olan kaynukallara gösterdiği yumuşaklığı göstermesini rica eden bir haber gönderdiler. Peygamber, ''Ey evsler, eğer onlar hakkındaki kararı sizden birine bırakırsam, bu sizi tatmin eder mi?'' dedi. Onlar da bu fikri kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamber onları yaraları henüz iyileşmemiş olan ve mescitte bir çadırda tedavi gören liderleri Saad ibni Muaz'a gönderdi. Peygamber onu daha sık ziyaret edebilmek için mescide yerleştirmişti. Rufeyde adındaki eslemli bir kadın da Saad'ın yarasını tedavi ediyordu. Kabilesinden birkaç adam Saad'ın yanına gittiler. Onu bir katıra bindirip kampa götürdüler. Yolda ona müttefiklerimize iyi davran çünkü Allah'ın Resulü onlara müsamahalı davranman için kararı sana bıraktı. Fakat Saad çok adaletli bir adamdı. Ömer gibi o da Bedir esirlerini öldürme taraftarıydı ve onların bu görüşü vahiy tarafından desteklenmişti. Bedir'de fidye karşılığı serbest bırakılanlardan çoğu Uhud'da ve Hendek'te geri gelip onlara karşı savaşmışlardı. Bu son savaştaysa istilaya gelenlerin asıl gücü sürgün edilen Beni Nadir'in yardımlarından kaynaklanıyordu. Eğer onlar sürgüne gönderilmek yerine öldürülmüş olsalardı, Kureyş ordusu yarıya iner ve Beni Kureyza'lılar da anlaşmaya sadık kalırlardı. Bundan başka Sa'd, kriz anında Beni Kureyza'ya gönderilen elçilerden biriydi ve onların Müslümanların yenileceğine inandıklarına nasıl ihanet ettiklerini gözleriyle görmüştü. Eğer onlar hakkında sert bir karar alırsa, bütün evsiler onu suçlayacaktı.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 Onlar da ayağa kalktılar ve şöyle dediler. ''Ey Amr'ın babası! Allah'ın Resulü seni müttefiklerimiz hakkında karar vermek üzere görevlendirdi.'' Saad, ''Peki benim kararımın onlar üzerindeki son hüküm olacağına Allah'a yemin edip ona ahit verir misiniz?'' dedi. ''Evet.'' dediler. Saad, peygambere doğru bir göz atıp adını anmaksızın, ''Bu buradaki herkes için mi geçerli?'' dedi. Peygamber, ''Evet.'' dedi.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 Zabir en azılı İslam düşmanlarından biriydi ve çoğu kişiyi peygambere karşı gelmeye o teşvik etmişti. Fakat iç savaşlar sırasında Sabit İbni Kays adındaki hazreçli bir adamın hayatını kurtarmıştı. Sabit bu borcunu ödeme amacıyla peygamberden Zabir'in yaşamasına izin vermesini rica etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o senin dedi. Fakat Sabit Zabir'e bu durumu anlatınca o karısız ve çocuksuz yaşlı bir adam hayatta ne yapar?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 Bu esirlerin çoğunu Hayber'deki soydaşları Beni Nadir, fidye verip kurtardılar. Peygamber'e hisse olarak Reyhane adında, Nadirli Zeyd'in kızı olan ve Kura biriyle evlenmiş olan bir Yahudi kadın düştü. Reyhane çok güzel bir kadındı ve beş yıl sonra ölene dek peygamberin cariyesi olarak kaldı. Peygamber ilk önceleri onu Rifaan'ın sığındığı teyzesi Selma'nın yanına yerleştirdi. Reyhane ilk önceleri İslam'a karşıydı. Fakat Rifa ve Beni Hedil'den Müslüman olan üç genç ona İslam'ı anlattılar. Bundan kısa bir süre sonra üç gençten biri olan Sâleb'e peygambere geldi ve Reyhane'nin Müslüman olduğu haberini verdi. Bunun üzerine peygamber çok sevindi. Peygamber ona gitti ve onu serbest bırakıp evlenme teklif etti. Fakat Reyhane, ''Ey Allah'ın Resulü, beni kendi himayende bırak. Bu benim için de, senin için de daha kolay.'' dedi.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 ve ona Saad'ın öldüğü haberini verdi. Onun cesedini mezarlığa taşıyanlar, cesedin bu kadar hafif olmasına şaştılar. Çünkü Saad, iri cüsseli bir adamdı. Bunu peygambere söylediklerinde, o, melekleri onu taşırken gördüm, dedi. Cenazeyi mezarının yanına koydular. Peygamber, arkasındaki bir grup erkek ve kadınla birlikte cenaze namazı kıldı. Cesedi mezarın içine indirdiklerinde, peygamberin yüzü birdenbire sarardı. Ve üç kez,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 Daha sonraları o sırada yüzünün neden sarardığını sorduklarında peygamber şöyle dedi. Mezar arkadaşınızın üstüne kapandığında o bir sıkışma hissetti. Eğer bir kişi bile bu sıkışmadan kurtulabilseydi saatta kurtulurdu. Daha sonra Allah ona selamet dolu bir rahatlık verdi. Bunu takip eden günlerde bir sabah peygamber Ümmü Seleme'nin odasındayken ona Ebu Lübabe affedildi dedi. Ona bu müjdeyi vereyim mi?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 103. Ayet Hendek Savaşı'ndan yaklaşık 5 ay sonra peygamber zengin bir Kureyş kervanının Suriye'den dönmekte olduğu haberini aldı. Ve Zeyd'i kervanın yolunu kesmek üzere 170 atlıyla gönderdi. Zeyd ve adamları çoğu safana ait olan gümüşler de dahil tüm ticari eşyayı ele geçirdiler. Ve adamların çoğunu da esir aldılar. Kaçmayı başaran birkaç kişiden biri de peygamberin damadı Ebul As'tı.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 Zeyd'in doğudaki kervan yolunda yaptığı başarılı baskın, Kureyşlilerin düşüncelerini bir kez daha, daha çok tercih ettikleri batı yoluna çevirdi. Bu kez Kızıldeniz sahillerindeki müttefikleri olan Huza kabilesinin Beni Mustalik kolunu Medine'ye bir sefer düzenlemek üzere ayaklandırdılar. Kureyşliler bu kabileye sahildeki diğer kabilelerin de katılacağını ümit ederek, batı yolunun tekrar kendileri için güvenli hale geleceğini düşünüyorlardı. Fakat huzanın diğer kolları, peygambere karşı Mekkelilerin umduğundan daha az düşmanlık besliyorlardı. Kısa bir süre sonra bu haberler peygambere ulaştı. Böylece peygambere bitmeyen ve gün geçtikçe artan gücünü batı kervan yolunda da gösterebileceği bir fırsat ortaya çıkıyordu. Haber aldıktan 8 gün sonra Beli Müstalik henüz yola çıkmadan peygamber onların yerleşim bölgesine yakın ve sulak bir yere kam kurmuştu bile. Oradan hızlı bir manevrayla çadırda yaşayan bu kabilenin obasını kuşattı. Adamlar fazla karşı koymadan teslim oldular. Müslümanlardan sadece bir kişi, düşmandansa on civarında kişi öldürülmüştü. Yaklaşık 200 aile esir alındı. Ganimette 2000 bin deve, 5000 bin koyun ve keçi vardı. Ordu orada birkaç gün kamp yaptı. Fakat beklenmedik bir olay daha fazla kalmalarını engelledi. Sahilde komşu olan Gıfar ve Cuhene kabillerinden iki adam, kuyulardan birinin başında hangi tulumbanın kime ait olduğu konusunda tartışmaya başladılar. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ömer'in atını yedeğinde götürmesi için işe aldığı Gıfarlı, ''Ey Kureş diye yardım istedi. Cuhene kabilesinden olan adamsa, geleneksel müttefikleri olan Hazreçlileri yardıma çağırdı. Kızgın olan muhacirler ve ensar da hemen sahneye çıktı. Kılıçlar çekilmişti. Eğer ashabtan bazıları iki tarafın arasına girmeseydi kan dökülebilirdi. Burada mesele sona ermiş olmalıydı. Fakat bu seferde genelde olduğundan çok münafık sefere katılmıştı. Bunun sebeplerinden biri de bölgenin tanıdık ve sulak bir bölge olması ve kolayca ganimet elde edebileceği ümidiydi. Aslında kendi eski bakış açılarını değiştirmemişlerdi. Hala Medine'den yapılan seferleri dışarıdan biraz destekle Kureyş... Yapılan hazreç ve ev seferleri olarak görmekte ısrar ediyorlardı. Bu nedenle onlara göre kamp oğullarına aitti. Kureyşli sığıntılarsa her yerde olduğu gibi orada da himaye altındaydılar. İbni Übey bu kafa yapısıyla etrafında bir grup yakın arkadaşıyla otururken kavga seslerini duymuştu. İçlerinden biri meselenin ne olduğunu anlamak için gitti. Döndüğünde Ömer'in adamının suçlu olduğunu çünkü ilk darbeyi onun vurduğunu söyledi. Gerçekten de öyleydi. Bu sözler Hendek'te çekilen sıkıntıların hala yanmakta olan korlarının birdenbire alevlenmesine yol açtı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer muhacirler tüm Arabistan'ı onların aleyhine çevirine dek beş yıl boyunca gerilim sürekli olarak artmıştı. Bunun yanı sıra toplumda önemli bir rol oynayan zengin ve komşu Yahudi kabilelerinin de kökü kazınmıştı. İkisi sürgün edilmiş, biri ise edilmişti. Vadideki iç savaşa bir çözüm bulunması gerçekten gerekliydi. Fakat İbni Übey kendisi kral seçilseydi buna mutlaka bir çözüm bulacağından emin olduğunu söylüyordu. Şimdi de bu zavallı sığıntılar efendilerinin kuyuya ulaşmasını engelleyecek kadar küstahlık edebiliyorlardı. Bu kadar ileri gittiler ha dedi İbni Übey. Başa geçip bizi geride bırakmaya ve kendi ülkemizde bizi bastırmaya çalışıyorlar. Bu Kureyşli paspallarla bizim halimizi şu söz neyi ifade ediyor? Besle kargayı, oysun gözünü. Tanrı olsun, Medine'ye döndüğümüzde güçlü olan zayıf olanı sürüp çıkaracak. O sırada halkanın yanında oturan bir genç, Zeyd, doğruca peygambere gitti ve İbnü i söylediklerini haber verdi. Peygamberin birdenbire rengi değişti. O sırada yanında olan Ömer, bu haini hemen öldürmeyi teklif etti. Fakat peygamber, ''Ey Ömer, insanlar Muhammed arkadaşını öldürdü demezler mi?'' dedi. O sırada Ensardan biri gidip İbni Übey'e, Zeyd'in haber verdiklerini gerçekten söyleyip söylemediğini sormuştu. İbni Übey doğruca peygambere geldi ve böyle bir şey söylemediğine yemin etti. Sorun çıkmasını engellemek isteyen ve onun yanında olan birkaç hazretçili de onun söylediklerini doğruladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki mesele kapanmış gibi davrandı. Fakat sorundan uzaklaşmanın en iyi yolu insanların kafalarını başka bir şeyle meşgul etmekti. Bunun üzerine peygamber hemen yola çıkılmasını emretti. Daha önce hiç bu vakitte yola çıkmamıştı. Hemen hemen öğle vaktiydi. Namaz vakitlerinde kısa molalar vererek öğleden sonra ve tüm gece ertesi günün sıcaklığı bastırıncaya dek yolculuk ettiler. Kam kurulması emredildiğinde adamlar o kadar yorulmuşlardı ki hemen uykuya daldılar. Yolculuk sırasında peygamber Müslümanların Hazrec'in en ileri geleni olarak kabul ettikleri Saad İbni Ubade'ye gizlice kendisinin Zeyd'in doğru söylediğine inandığını belirtti. Ey Allah'ın Resulü dedi. Saad, sen eğer istersen onu ortadan kaldırabilirsin. Çünkü o alçak ve zayıf, sense yüce ve güçlüsün. Bununla birlikte Saad ondan İbni Übey'e iyi davranmasını rica etti. Peygamber de bu konuyu bir daha gündeme getirmemeye karar vermişti. Fakat Saad'la konuştuktan kısa bir süre sonra artık mesele onun kontrolünden çıkmıştı. Çünkü Saad'ın hemen ardından Münafigun suresi adını alacak olan bir vahiy geldi. Surenin bir ayetinde Zeyden isim olarak bahsedilmese de, onun söyledikleri sayılıp söylenenin doğru olduğu anlatılıyordu. Peygamber Medine'ye varıncaya kadar bu sureyi Müslümanlara okumadı. Fakat Zeyd'in yanına yaklaşıp kulağına eğilerek, ''Senin kulağın doğru duydu ve Allah senin söylediklerini tasdik etti.'' dedi. O sırada İbni Übey'in oğlu Abdullah bu sözleri babasının söylediğini bildiği için büyük bir üzüntü içindeydi. Ona Ömer'in babasını öldürmek için peygamberden izin istediğini de söylemişlerdi. Abdullah kararın hemen verilip öldürme emrinin en kısa sürede uygulanmasından korkarak peygambere gitti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bana İbnü Übey'i öldürmeye karar verdiğini söylediler. Eğer bunu mutlaka yapacaksan bana emret. Gidip kafasını getireyim. Bütün hazreç babasına benden daha çok bağlılık ve acıma gösteren kimse olmadığını bilir. Öldürme görevini başkasına verirsen nefsimin... Babamın katlinin aramızda dolaşmasına dayanamayacağından korkuyorum. Buna dayanamayıp onu öldürebilirim. Böylece de bir kafirin yerine bir mümini öldürmüş olurum ve cehennem ateşine atılırım. Fakat peygamber ona şu cevabı verdi. Hayır, bırakın ona iyi davranalım. O bizimle olduğu müddetçe arkadaşımız olarak kalsın. Gerdanlık. Ayşe ve Ümmü Seleme bir seferde peygambere eşlik ediyorlardı. Peygamberin zamansız yola çıkma emri verdiği yerden birkaç konak ötede güneş batarken Aişe akik gerdanlığını yere düşürdü. Kaybettiğini fark ettiğinde hava onu göremeyecek kadar kararmıştı. Onu orada bırakıp gitmek de istemiyordu. Annesi bu gerdanlığı evlendiği gün onun boynuna takmıştı. Ve bu Ayşe’nin en kıymetli mücevherlerinden biriydi. Konakladıkları yerde su yoktu ve peygamber burada sadece kısa bir mola vermek istemişti.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 Konakladıklarından beri herkesi meşgul eden sıkıntı dolu duygular yok olmuştu. Üseyd şöyle bağırdı. ''Ey Ebu Bekir ailesi, bu bizim üzerimize getirdiğiniz ilk rahmet değil.'' Gün ışığında bile hala gerdanlık ortalıkta görünmüyordu. Artık bulma ümitleri kaybolmuş ve kolyeyi bulmadan yola çıkmaya karar vermişlerdi. Yola koyulmak için Ayşe'nin devesi ayağa kalktığında kolyeyi akşamdan beri orada çökmüş bir halde kalan devenin altında gördüler. Bir sonraki kamp yerleri uzun, kumlu bir arazi olan güzel bir vadiydi. Her zamanki gibi peygamberin iki çadırı diğerlerinden biraz uzağa kurulmuştu. O gün peygamberle beraber olma sırası Aişe'deydi. Aişe daha sonraki yıllarda bir yarış yapmayı nasıl teklif ettiğini anlatırdı. Cübbemin eteklerini topladım. Peygamber de aynısını yaptı. Yarışa başladık. Yarışı o kazandı. Bu bir önceki sefer beni yendiğin yarışa karşılık dedi.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 ''Başıma gelenleri biliyorsun. Fidiyem konusunda senin yardımını istemeye geldim.'' dedi. Peygamber, ''Bundan daha iyisini ister misin?'' diye sordu. O da, ''Bundan iyisi nedir?'' diye sordu. O, ''Senin fidiyeni ben ödeyeyim. Sen de benimle evlen.'' dedi. Cüveyriye bu teklifi sevinçle kabul etti. Fakat babası fidye olarak vereceği develerle birlikte geldiğinde henüz nikahları yapılmamıştı. Babasının getirdiği develer söz verdiği sayıda değildi. Çünkü akik ovasında hayvanlara bakmış ve iki tanesini çok beğenip orada bir yere gizlemişti. Geride kalan develeri peygambere getirip şöyle dedi. Ey Muhammed sen kızımı esir aldın. İşte fidyesi. Peygamber fakat akik ovasına gizlediğin iki deve nerede? dedi. Ve onların gizlendikleri yeri tüm ayrıntılarıyla anlattı. Bunun üzerine Haris Allah'tan başka tanrı olmadığına ve ey Muhammed senin de Allah'ın Resulü olduğuna şeharet ederim dedi. İki oğlu da Müslüman oldular. Haris diğer iki deveyi de getirip bütün develeri peygambere verdi. Daha sonra Cüveyriye de Müslüman oldu. Peygamber onu babasından istedi. Babası onu verdi ve ona da bir oda inşa edildi. Beni Müstalik'in artık peygamberin akrabaları olduğu ortaya çıkınca muhacirler ve ensar henüz fidileri ödenmemiş olan esirleri serbest bıraktılar. Yaklaşık yüz aile serbest bırakıldı. Aişe... Cüveyriye'yi kastederek kavmine ondan daha faydalı olan bir başka kadın bilmiyorum dedi. İftira Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra Aişe hastalandı. O zamana kadar münafıkların o ve Safvan'la ilgili söyledikleri dedikodular tüm şehre yayılmıştı. Çok az kişi bunu ciddiye alıyordu. Bu olayı ciddiye alanlar arasında muhtalib kabilesinden kuzeni Mistah da vardı. Fakat inansın, inanmasın, ondan başka herkesin söylenenlerden haberi vardı. Hiçbir şeyden haberi olmamasına rağmen Aişe, peygamberin kendisine karşı tavırlarında bazı değişiklikler olduğunu hissediyordu. Peygamber, kendisine diğer hastalıklarında gösterdiği sevgi ve şefkati göstermiyordu. Odaya gelir ve tedavi edenlere bugün hepiniz nasılsınız der, onu da diğerleri arasına katardı. Buna çok üzülen, fakat gururu nedeniyle şikayet edemeyen Aişe, Annesinin evine gidip orada tedavi olmak için peygamberden izin istedi. Peygamber nasıl istersen dedi. Neler olduğunu Ayşe şöyle anlatıyor. Neler söylendiğinden habersiz bir şekilde annemin evine gittim. Ve 20 gün içinde hastalığım geçti. Bir akşam Mistah'ın annesiyle dışarı çıktık. Onun annesi babamın annesiyle kardeşti. Yanımda yürürken Allah Mistah'ın cezasını versin diye bağırdı. Ben Allah aşkına ne diyorsun dedim. Bedir'de savaşmış olan bir muhacir hakkında böyle konuşmak kötü bir şeydir. O, ey Ebu Bekir'in kızı, dedi. Nasıl olur da haberler sana ulaşmaz? Hangi haberler, dedim. Bana, iftiracıların neler söylediklerini ve bunun nasıl halkın ağzında dolaştığını anlattı. Bu nasıl olabilir, dedim. Onun cevabı şu oldu. Gerçekten olan bu. Gözyaşları içinde eve döndüm. Gözyaşlarımın ciğerimi çatlattığını hissedene dek ağladım. Anneme, Allah seni affetsin dedim. Herkes neler söylüyor da sen bana bir tek kelime bile söylemiyorsun. Annem, kızım bunu bu kadar ciddiye alma. Çünkü kendisini seven bir kocayla evlenen çok az güzel kadın vardır ki, kumaları onun hakkında dedikodu çıkarmasın ve diğerleri de böyle şeyler söylemesin dedi. Bunun üzerine bütün gece uykusuz kaldım ve sürekli ağladım. Peygamberin hanımları arasında ne kadar kıskançlık olursa olsun, hanımların hepsi de takva sahibiydi ve hiçbiri bu iftiraya katılmadı. Aksine hepsi Ayşe'yi desteklediler ve hakkında iyi konuştular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkına yakın olanlardan bu konuda en çok suçlu olan kimse, Zeynep'in kız kardeşi Hanme, peygamberin kuzeniydi. O, kız kardeşinin daha da gözde olmasını sağlamak için Ayşe hakkındaki iftirayı yayanlar arasındaydı. Genelde herkes Zeynep'in de buna yardımcı olduğunu düşünüyordu. Fakat Ayşe için Zeynep peygamberin en gözde hanımlarından biriydi. Zeynep kardeşinin kendi adına yaydığı kötü şeylerden daha sonra da çok muzdarip oldu. Mistah'ın yanı sıra iftiraya katılanlardan biri de şair Hasan İbni Sabit'ti. Geri plandaysa bu iftirayı başlatan İbni Übey ve diğer münafıklar yer alıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir vahiy gelmesini bekliyordu. Fakat hiçbir şey gelmeyince hanımlarını ve yakın olan diğerlerini sorguya çekti. Hemen hemen Ayşe ile aynı yaşta olan Üsame onu savundu ve ''Bu bir iftira. Biz onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz.'' dedi. Annesi Ümmü Eymen de onu savundu. Hazreti Ali ise şöyle dedi. ''Allah seni sınırlamadı. Ondan başka pek çok kadın var.'' Onun hizmetçisini sorguya çek. Gerçeği ondan öğrenebilirsin. Bunun üzerine peygamber Bureyre'ye haber gönderdi ve Ey Bureyre! Şimdiye kadar Aişe'de ondan şüphelenmeni gerektirecek hiçbir hareket gördün mü? diye sordu. Bureyre bu soruyu şöyle cevapladı. Seni hakla gönderene yemin olsun ki onun sadece iyiliğini biliyorum. Eğer aksi olsaydı Allah Resulüne bunu bildirirdi. Ayşe'de hiçbir kusur bulamam. Onda gördüğüm tek hata, her seferinde uyardığım halde ben hamur yoğurduktan sonra ona hamuru beklemesini öğrettiğim halde onun uyuya kalması ve küçük kuzusunun gelip hamuru yemesi.